Ve tıbbi pek çok felaketin içinden geçtiğimiz bir dönemde yapıyorum. Ama yaz ayının, güneşin, denizin getirdiği keşifleri, heyecanları da unutmamaya çalışarak yapıyorum. E, Ağustos ayında Kuzey Ege'den iki tane festival haberi insanları heyecanlandırdı. Bir taraftan İstanbul'da da İstanbul Müzik Festivali'nin başladığını da bu vesileyle ve de pek çok konserin... Ee, Egeve Akdeniz kıyılarında gerçekleşmekte olduğunu, tiyatro gösterilerinin devam etmekte olduğunu da vurgulayarak söyleyeyim. Ama bu iki festival özellikle heyecan verici haber niteliğindeydi. İlki Bozca Adacaz Festivali. Ben bu programı kaydederken festival e, bitiyor olacak. E, beşinci yaşını kutluyor bu kutluyor. Tenedos adasındaki festival 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında oldukça çeşitli bir müziksel içeriğe ve disiplin arası keşif programıyla hem da hem çevrim içi platformlarda gerçekleştiğini söylemek lazım. Kültür Bakanlığı'ndan, TGA'dan. DAS ve Fermente tarafından düzenlenen bir festival bu. Hem genç müzisyenleri hem de üstad niteliğindeki isimleri bir araya getirirken etrafında da atölyeler, sektöre dair eleştirel konuşmalar, paneller gibi kültür politikalarının da içine alacak biçimde, gastronomiyi de dahil edecek biçimde Kuzey Ege'deyiz. Dairecek biçimde güncel sanata da yer vermeye çalışır biçimde kapsamlı bir etkinlik programı sunmasıyla öne çıktı. E bu şekilde de özellikle İstanbul'dan ama Türkiye'nin pek çok yanından kültür sanatla iştigal edenler ya da bu alana meraklı olanlar tatillerin bir hafta sonunu bir kısmını da Bozcaada'da müzikle, denizle, sanat ve gastronomiyle geçirmeyi tercih ettiler. Burada en önemli unsurlarından biri Bozcaada Caz Festivali'nin sürdürülebilirlik. E, Bozcaada'nın doğasına zarar vermeden... Kalıcı ve sürdürülebilir bir katkı sağlamaya çalışmak. Herkese nefes alabilecek bir alan açmak. Şöyle bir soru soruyor. Albert Einstein ve Miles Davis'in ne gibi benzerlikleri olabilir? İzafiyet teorisini geliştirmek ve soğuvat parçasının solosunu çalmak arasında bir ilişki var mıdır? Mutlu hissettiğimiz anlara katkı yapan unsurlar nelerdir? Otoretik bir eylemde, Öz farkındalığın kaybolması hissi nasıl tanımlanabilir? Bu ve buna benzer soruları tartışmaya açmaya çalışıyor festival tematik olarak şüphesiz. Katılımcılarıyla, çalan, söyleyen, konuşan sanatçılarıyla ve tabii ki ada sakinleriyle ve ekibiyle bunu birlikte keşfetmeye, davet etmeye çalışan bir e, festival modeli yaratıyor. Bozcaada Jazz Festivali eminim Umarım önümüzdeki yıllarda da ses getirecek ve Bozca adayı o gentrification dediğimiz fazla muhtenalaşmaya E, muzdarip bırakmadan bunu yapmaya çalışacak. 2019 itibariyle de yani pandemiden hemen öncesinde de Europe Jazz Network'e dahil olduklarını belirtelim. Oldukça önemli e, bir ağ bu. Bunu kurabilmek için de 2020 yılında Türkiye Caz Anı'nın da kurucu üyeleri arasına girmiş. İklim krizine e, dikkat çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla Esmiyor adlı bir podcast e, serisiyle işbirliği yapıyor. Keşif programında özel içerikler üretiyor. biletini dahi doğada bir tohum topuna dönüştürecek bir yaklaşım içerisinde ve Reflect Studio ortaklığıyla festival ürünlerinin etik üretim anlayışı ve sürdürülebilir yöntemlerle üretilmesini sağlayan bir yaklaşımı var. Aynı zamanda başka duyarlılıkları da var Bozca Adacaz Festivali'nin uluslararası müzik sektöründe cinsiyet eşitliğini hedefleyen key change programına yolmuşlar. İngiliz Tehlif Hakları Meslek Birliği Vakfı PRS Foundation tarafından yönetiliyor bu program ve e, yarı yarıya en az olacak şekilde cinsiyet dengesi sağlamaya teşvik ediyor. Bozcada Caz Festivali'ni ve tabii ki diğer e, bu alanda network'e üye olan festivalleri. Bozcada Caz Festivali benim gidip görme fırsatı bulmadığım için programını çok derinlikle size aktaramasam da yine de bilgisini paylaşmak istediğim keşif odaklı bir program olarak ön plana çıktı. 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5. yaşını bu keşif programıyla ekolojik duyarlılığını ön plana çıkartacak biçimde kutladı diyelim ve hemen akabinde önümüzdeki hafta yani bu program yayınlanırken hemen bu hafta sonu e, birebir e, gidip e, görebileceğiniz bir festivalden bahsetmek istiyorum her ne kadar Bunun odağında tiyatro varsa Bozcaz'a caz festivali caz ve müzik odaklı olsa da farklı alanlara da açıldığından bahsetmiştim. Bergama Tiyatro Festivali de tiyatroyu odağına alsa da başka disiplinleri de yine doğayı da sanatın kültürün başka alanlarını da kucaklayan nitelikte bir programla ön plana çıkıyor. Resmi tarihleri 26-29 Ağustos 2021 İzmir rebağı Bergama'da düzenleniyor bu festival. Biletler bilet almak isteyenlerin mobilete başvurması gerekiyor. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği var ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ciddi bir destek var. Tabii ki Bergama Belediyesi'nden çok katmanlı kültürel peyzaj alanı Bergamanın Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'dan alınan destek var. Organizasyonda yine 3DOTS'ı bu sefer beraber e, görüyoruz i̇ş, ve pek çok gelen işbirlikçisini de programda görmek mümkün. E, bu festivalin ikincisi bergamatiyatrofestivali.com'dan ayrıntılı bilgi edinmek şüphesiz mümkün. Öncelikle festivalle size biraz tanıtmak istiyorum. Çünkü hala programınızı bir şekilde Kuzey Ege'de Ege'deyseniz yani İzmir, Ayvalık, Balıkesir, Çanakkale hattındaysanız aslında kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yer Bergama. Tiyatro festivalinin yanı sıra tabii ki Zeus altarı ile meşhur antik kentini E, görmek mümkün bu da çok e, belirleyici gastronomi ve doğa burada yine ön planda bunları vurgulamak lazım ama şuradan belki konuya girmek lazım 2500 yılı aşan bir tarihi var Bergaman'ın ve de bu bir insanlık e, açısından bakacak olursanız sesin ve nefesin hiç eksilmediği imparatorluklara başkentlik yapmış bir kent Bugün belki bir küç küçük bir yer İzmir'e bağlı olduğundan bahsettim. Ama zamanın bir imparatorluk başkenti. Çok büyük bir kültürel zenginliğe sahip olmuş. Pek çok ilke ev sahipliği yapmış. Tıp alanında da örneğin. E, bugün de devam eden ya da devam ettirilmesi gereken festival organizatörleri bu şekilde uygulamışlar. Pek çok tartışmanı ya da alan açmış. E, biliyorsunuz Bergama'dan çıkartılan Antik özellikle Zeus altarının ama antik kalıntıların pek çoğun Berlin'e gitmesi ve oradaki Pergamon Müzesi'nin milyonlarca kişinin gezdiği Pergamon Müzesi'nin temelini oluşturması gibi bir tartışmalı işbirliği ya da diyalog da var. Ee, 1937 yılından günümüze devam eden dünyanın ilk yerel festivallerinden biri var Bergama Kermisi. Bütün bu birikimlerinin etkisiyle Bergama Tiyatro Festivali kültür, sanat, tarih ve güncel olayların hayatımıza yansımalarını sahne sanatları, performans sanatları aracılığıyla tartışmaya çalışan bir oluşum. Araya giren pandemi nedeniyle de bu ikinci edisyonu bahsettiğim gibi 2018'de ilk düzenlenmiş ve bu yıl 2021 yılının 26-29 Ağustos tarihleri arasında da ikincisini düzenliyor. Bu üç yıl içerisinde dünyada da Bergama ve çevresinde de pek çok değişiklik oluşması. Bunu da odaklarına almaya çalışan bir yapısı var. En büyük de Bergama'da başlayan bu yolculuğun uzun yıllar devam etmesi, festivalin bir tartışma zemini oluşturması, Bergama'dan beslenerek Bergama'ya geri verebilecek bir noktaya gelmesi olduğunu Eren Arıkan festival direktörünün metninden e, alıntılıyorum şöyle demiş Eren Arıkan Bergaman'ın ilklerle dolu tarihi sokaklarında kaybolmanın antik tiyatrolarında çağdaş mekanlarında oyunlar izlemenin zengin mutfağından lezzetler tatmanın sürdürülebilir paylaşan dönüşen bir festivalin hayaliyle yeniden merhaba diyoruz. Anlatmaya çalıştım. Her iki festivalin Kuzey Ege'deki, Bozca Bozcaada'daki de, Bergama'daki de her iki festivalin de odağında ekolojik duyarlılığın, sürdürülebilirlik kavramının içi boşaltılmamış bir şekilde yerelle odaklanmanın, yerelden beslenirken yerele geri vermeye çalışmanın, yerele katkıda bulunmaya çalışmanın ön planda olduğu yaklaşımlar görüyoruz. Umarım sadece lafta e, teoride kalmaz ve uygulanabilir olur bu diyelim. Programdan bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle festivalin ilk günü 27 Ağustos Cuma, bunu vurgulamak lazım hemen bu Cuma ve de Pergamon Antik Tiyatrolar Yürüyüşü Bülent Türkmen yönetiminde sabah Çınarlı Kahve'den başlayacak. Yeşim Özsoy Tiyatro bildiğimiz bir isim alana dair atölyeler düzenleniyor Çok fazla Bergama Tiyatro Festivali'nde onlardan birini bilinçaltından kağıda kağıttan oyuna sanırım yazıyla ilgili çünkü senaryo üzerine de çalışan bir isim olduğuna göre e, onlarla yapacak. Çıplak Ayaklar Kumpanyası e, doğaçlama bir dans atölyesi yapacak. Alana dair atölyeler serisinde yine 27 Ağustos Cuma günü bilim kadarıyla şimdi birazdan bakarız ama Cumartesi günü de onların bir çalışması var. Çocuklara yönelik programlar var. E, bu çok önemli. Masal Masal içinde Semaver Kumpanya'nın örneğin programı gibi. Bir gün önce başlıyor aslında festival. 26 Ağustos Perşembe günü başladığında bir karagöz oyunu var. Şeyler Kukla ve Obje Tiyatrosu öğlen 1'de. Ondan belki e, bahsetmek e, iyi olabilir. E, ön plana çıkan e, programlara bakıyorum. E, küçük bir e, ara... La ...şeyi söylemek lazım belki de... ...her akşam... E, ...Türkiye... ...Tiyatrosu açısından bu yılın... ...en ön planda... ...belki seyretmek istedi, isteyip de seyredemediğimiz... ...belki pandemiden ötürü... E, ...kaçırdığımız... ...Açık Havada izleyebileceğimiz... E, ...oyunlar var... ...örneğin hemen ilk gününde... ...26 Ağustos Perşembe günü... bir ...Birdeli'nin altı Defteri var... ...Berksavoda Tiyatrosu... E, Bergama'dan bunu sahneliyorlar. Hemen ertesi gün Cuma günü Dastas'ın vahşet tanrısı var. Asklepion e, sahneye konuyor. Hemen ertesi gün Ses'in resmi var Dot. Ve son günü festivalin 29 Ağustos pazar günü yani bir baba hamlet var. Baba sahnenin o da Asklepion'da. Bunlar hep akşamları... 9,5-9,5 9, 9 suarelerinde diyelim o günün artık doruk noktası ama evveliyatında pek çok bahsetmeye değer şey var şüphesiz. Bergama yemekleri ve bağlar üzerine programlar var. Alana dair atölyelerde ışık ve prodüksiyon atölyesi de var örneğin. Mandala da var. Çıplak ayakların doğaçlama dans atölyesi var farklı farklı atölyeler gerçekleştiriyorlar dünyadan katılımcılar var sadece Türkiye'den bir program da değil onu da vurgulamak lazım örneğin Fransa'dan C. Contamin'den Petit Mécanique Men adlı bir yarım saatlik bir gösterim var artı 13 buna belirtmişler başka yurt dışında neler var diye şöyle bakacak olursak hızlıca var mandalayı da örneğin david solmo yine yarım saatlik bir çalışma olarak dünyadan gerçekleştiriyor bunu da vurgulamak lazım yemek üzerine odaklanan gastronomiye bakan çalışmalar var ...Bergama'da zeytin kültürü, zeytinyağı tadım ve sabun yapım atölyesi var örneğin Mahmut Sağlık Yönetimi'nde. Bu da 29 Ağustos Pazar e, günü gerçekleşiyor. E, çocuklar için çok sayıda program olduğunu söyleyeyim. Hem mesela sound painting atölyesi de var, e, gösteriler de var, başka atölyeler de var. Herkes için tiyatro mümkün, yine erişilebilirlik üzerine e, bir e, alan var. Ve de en çok vurgulanması gereken konulardan biri de şüphesiz panel ve tartışmalar var. Her gün en az bir tane e sektöre de dair ya da Bergama etrafında e festival yönetiminde belirttiği gibi eski tartışmaları yeniden gündeme getirecek ya da yeni tartışmalar ve diyaloglar oluşturacak e konuşmalar var. Onlara mesela biraz bakacak olursak 27 Ağustos Cuma. Bir defa Bergama Müzesi eser koleksiyonu üzerinden kent tarihi anlatımı var. Yürüş işbirliğinde eşliğinde neyin ustura yönetiminde onu vurgulamak gerekir. Ama şöyle bir konuşma var ön plana çıkan yaratıcı endüstrilerde uluslararası kaynaklar ve destek mekanizmaları. Yeşim Özsoy bir atölye çalışması da yaptığını vurguladım. Emre Gür, Ezgi Yılmaz, Recep Tuna, Gökçe Dervişoğlu'yla Tonoz alt katta saat 2'de böyle bir panel gerçekleştiriyorlar. Örneğin önemli eCorner in the World oluşumunun Kültür için Alanla da işbirliği yapan bu oluşumun performans odaklı, oldukça uzun bir süre Bomonti adada da programasyon yapan bu oluşumun e, bağımsızlara yönelik ortaya koyduğu bir forum çalışması var. Arasta Meydanı'nda akşam 5.30'da gerçekleşecek ee, bir başka konuşma benim de e, dahil olduğum bir konuşma 28 Ağustos Cumartesi günü çok satan son romanı e, Bergama ya Berlin arasında arkeolojiyi, mitolojiyi ve tabii ki Ahmet Ümit söz konusu olduğuna göre polisiyeyi bir araya getiren yazar Ahmet Ümit birazdan daha ayrıntısını anlatacağım ama uzun süredir Bergama ve Pergamon üzerine düşünen, üreten, mimarlık, ses ve görsel sanatları bir araya getiren bir sanatçı olan Cevdet Ere'yi e, davet ettiğim Bergama-Berlin ilişkisinin sanatsal üretim üzerine etkilerini konuşacağımız bir panel e, moderasyonu yapıyorum. Saat 1'de 28 Ağustos Cumartesi Günü buna katılmak mümkün eğer edebiyata, görsel sanatlara, sese, mimariye, arkeolojiye meraklıysanız elbette tonoz alt katta. Aynı gün yine cumartesi günü Serhan Ada moderasyonunda Belgin Aslan, Ezgi Yılmaz ve Yaşegül Ekinci'nin katıldığı kültürel ifadelerin çeşitliliği ve kültür politikaları konulu bir panel daha var. Bu da saat 5'te Yabed Sinagogu toplantı Odasında e, gerçekleşiyor. Festivalde birkaç gün üst üste Tibia ve Fibua'nın e, düzenlediği kaçak çay performansı var. Yine kültür için alandan da bize aşina olan bir ekiple e, bunu belirtelim. ve Bir e, panel daha var pazar günü 29 Ağustos e, pazar günü onu da E, vurgulamak lazım. Bu kez kültürel mirasın korunmasına odaklanıyor. Kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında kurumların ve kapasite geliştirme çalışmalarının rolü Seblakut, Gülce Güleycan Okyay, Nilgün Ustura, Seçil Tezer, Altay saat 3'te Yabet sinagoku toplantı odasında böyle bir oluşum gerçekleştiriyorlar. Pek çok atölye olduğundan bahsettim. Çıplak Ayaklar kampanyası birden fazla atölye gerçekleştiriyor. Örneğin Bergama'dan çok çeşitli katılım var kategorileri zaten o biçimde yapmışlar. Bir de festival özel projeleri var yani gün gün değil bütün festivale yayınlanan festivali özel prodüksiyonlardan. Bunlardan ilki kale mahallesinde ziyaret edilebilir. Mekan artı Berlin tarafından doğrudan organize ediliyor. Festival süresince ziyaret edilebilir bir oluşum adı Uzak. Bundan e, özellikle e, bahsetmek gerekir. Buna özellikle bakmak gerekir. E, Didem Kaplan'ın metni Ufuktan Altunkaya'nın yönetimi ve dramaturg olarak da Egemen Kalyon la çalışmışlar ee, yeni oyun alanları üzerine keşfini sürdürüyor daha önce takip ondan sonra unutmak gibi projelerle farklı alanları oyun alanına çeviren mekan arttı bu sefer uzak ile bergamayı bergamanın sokaklarını caddelerini tarihi alanlarını oyun mekanına çeviriyor diye açıklamışlar uzak adı chris markaların La Jette isimli eserinden yola çıkılarak yazılmış. Oyuna katılmadan önce de çeşitli direktifler var katılımcılara. Üç ana direktif var. Bunlara bakarak gelmenizi özellikle tavsiye ederim. bergamatiatrofestivali.com adresinde Mekan Artı Berlin'in organizasyonuyla bu programa ulaşmak mümkün. Bir diğeri festival boyunca yani 26-29 Ağustos tarihleri arasında rahatlıkla görülebilecek bir proje. Berksal organizasyonuyla. Bel Kültür Merkezi Fuayesi'nde geçmişten günümüze Bergama Kermesi Tiyatro ve Bergama Fotoğraf Sergisi bu 1937 yılından beri sürdürülen Kermes ve o festivale de yerel festivale de saygı duruşu niteliğinde tekrar onun hayata geçirildiği bir festival bir kermez aslında bundan bahsetmek lazım son olarak ise benim daha önce açık radyoya çeşitli vesilelerle konuk ettiğim hatta en son Berlin'deki Bergam Bergamastero sergisiyle Hamburger Bahçesindeki bu büyük ölçekli mimari ve sesi bir araya getiren enstalasyonu vesilesiyle konuk ettiğim canlı yayın konuğu olarak aldığım Cevdet Erek bu kez Uzun süredir esinlendiği Berlin'de ve Almanya'nın başka yerlerinde hatta İstanbul'da Arter'de Bergama Stero tip başlığıyla farklı versiyonlarını gerçekleştirdiği bu Zeus altarından özellikle bu sunaktan esinlenerek ortaya koyduğu işi bu kez Bergama'ya dönerek orada vakit geçirerek oraya uyarlayarak izleyiciyle buluşturuyor. Ve bu kez de adı Almanya'da yaptığı biçiminde adı Bergama Stero'ydu. Ee, artere getirdiği zaman yaptığı daha küçük ölçekli mütevazi versiyon Bergoras Bergama stereotipti. Şimdi ise Bergamo Bergama stereo Bergama. Yani Bergama iki kere tekrar etmiş Bergamaya döndüğü için. Bergama Stereo Bergama ve Davul Geri Adımla Cevdet Erek Festival süresince ziyaret edilebilir. Büyük Bergama sunağında Akropolde Cevdet Ereğ'in programı bunun bir de zirve noktası olacak büyük bir gösterimi olacak. Onun da ne zaman olduğunu buradan vurgulamakta fayda var. 27 Ağustos Cuma günü akşam 7'de 90 dakikalık bir performanslı Akropolde bunu deneyimlemek mümkün. Hemen akabinde de yetişirseniz, Dastas'ın Vahşet Tanrısına da yetişebilirsiniz diyelim ve kısa bir bilgi de verelim. Kendine çıkış noktası olarak Büyük Pergamon'dan alan sesli mimari bir yerleşimler serisi bu. Bundan kalan bazı parçaların Sunaoğ Pergamon Antik Kenti'nde bulunan kanıtlarıyla ilk kez bir araya gelerek yeniden düzenlenmesiyle oluşuyor diye belirtilmiş. Ben deniz gidip göremedim ama bu hafta sonu bu cuma umarım orada gidip göreceğim. Daha önce Almanya'nın Bochum şehrindeki Ruhrtriene kapsamında 2019 yılında sonra Berlin'deki Hamburger Bahnhof Müzesi'nde 5 ay boyunca gösterildi. Küçük ölçekli bir versiyonda İstanbul'da Arter'e gelmişti Bergama stereotip adıyla. Böylece Bergama sunağının kanıtlarının mevcut haline dikkat çekmeyi ve gelecekteki alternatif sergileme şekillerinin tartışılmasına katkı sunmayı da amaçladığını vurgulamış Cevdet bu işle. Benim de hemen ertesi gün cumartesi günü saat 1'de yazar Ahmet Ümit ile birlikte konuğum olacak Cevdet Erek. oradaki panelde. Burada Bergama'da yapmaya çalıştıklarını ve daha önce gidip görme hatta üzerine yazma fırsatı bulduğum Berlin Hamburger Bahnhof'da yapmaya çalıştıkları üzerinden Bergama Stereo ile başlayan Bergama Stereo Bergama ile devam eden bu seri hakkında konuşacağız. Ama ben programcınız Çelenk bu haftaki harçtan sanat programına son vermeden önce buna bir girizgah niteliğinde olabilecek 26-29 Ağustos tarihlerinde Bergama'da ziyaret ederseniz yeni versiyonunu da farklı versiyonunda görebileceğiniz Bergama Stereo'nun Bergama Sterotip adıyla Artere yerleştirildiğindeki ses öğesinden bir bölüm size dinletmek istiyorum. Yaklaşık 2,5-3 dakikalık. Bu bölümle Haricden Sanata bu hafta son veriyorum önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Sunduran Çelenk Bağfra. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.